Merhaba, bugünkü programı Tema Vakfı'nın 2013 yılının çevre olayları değerlendirmesini ayırdık. 2013 yılında büyük ölçekli yatırımların yarattığı tehditler kamuoyunun gündemindeydi. Yerelde büyüyen ve kazanılan çevre mücadeleleri ise umut verdi. İstanbul'un son ormanlarını, sulak alanlarını, meralarını ve tarım arazilerini tehlikeye atan projelerin inşaatları hızla ilerlerken, Anadolu'nun her yerinde doğaya sahip çıkan yerel hareketler de devam etti. 2013 yılı çevre mücadeleleri adına geçen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 Gerze kömürü yendi. Kömürlü Termik Santral Projesi'ne karşı 5 yıldır hukuk mücadelesi veren, 2,5 yılda santral sahası önünde nöbet tutan Gerzeliler büyük bir zafer kazandı. Sinop'un Gerze ilçesinde kurulmak istenen Kömürlü Termik Santral Projesi'nin ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ormanlık alanda termik olmaz görüşü nedeniyle iade edildi. Kaz Dağları'nda zafer yine çevrecilerin oldu. Çanakkale İdare Mahkemesi Kaz Dağları'nda 8 yıldır altın arama çalışması yapan 4 şirketin ÇED raporları için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çanakkale Çevre Platformu öncülüğünde 2012 yılında ÇED raporunun... Yeterli teftiş ve inceleme yapılmadan verildiğini ve aynı zamanda bu çalışmaların bir bütünlük içinde incelenmesi gerektiğini belirterek bir dava açılmıştı. Mahkeme Aralık 2013'te bilir kişinin ÇED raporlarına ilişkin olumlu görüşlerini yerinde bulmayarak davacıların madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar vereceğine yönelik ve ÇED raporlarının bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki itirazlarını haklı buldu. Böylelikle çevrecilerin Kaz Dağları bölgesindeki maden arama çalışmalarına karşı yıllardır sürdürdüğü mücadeleye rağmen işletme aşamasını geçme hazırlığı yapan şirketlere yargı dur demiş oldu. Uluslararası bankalar kömüre destek vermekten vazgeçti. Verdikleri krediler ve finansman sistemleriyle dünyadaki yatırım alanları konusunda önemli bir rol oynayan Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yani İBRD bu yıl içerisinde yeni enerji stratejilerini onayladılar. Bu üç önemli yatırım bankası da önümüzdeki süreçte uygulanabilir bir alternatif enerji kaynağı olmayan nadir ve çok özel koşullar haricinde kömür yatırımlarına kesinlikle desteklemeyeceğini açıkladı. Bu gelişmeler bankaların enerji verimliliği projelerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına destek vermeyi arttırmaları ve dünyada bir değişimin başlaması anlamında umut veriyor. Ve Artvin Cerattepe'de madene hayır. Altına da üstüne de dokunma. 1990'lı yıllardan bu yana defalarca madencilik faaliyetlerine açılmak istenen Artvin Cerat Tepe'nin eşsiz doğasına sahip çıkan 258 yaşam savunucusu madencilik lisansının iptali için dava açmıştı. Tema Vakfı'nın da davacıların arasında olduğu süreç devam ederken Cerat Tepe ve Genya'da altın madenine 20 yıldır karşı çıkan yaşam savunucuları Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde Madene Hayır mitingi düzenlediler ve 6000 kişiyi aşkın insan meydanlara sığmadı. Cerrahtepe için yürütülen yerel mücadele ülke çapında ses getirdi. Ve her ormanın bir de kahramanı vardır. Birleşmiş Milletler Hayrettin Karaca'yı orman kahramanı seçti. Birleşmiş Milletler Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'yı Orman kahramanı ilan etti. Birleşmiş Milletler Sekreteriyası tarafından belirlenen jürinin 2013 yılında 30 ülkeden 47 adayın arasından seçtiği 5 orman kahramanından birisi Hayrettin Karaca oldu. Küresel ölçekte ormanlarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve ormanları korumak için sessiz ancak kahramanca çalışmalar yürüten bireylere verilen ödülü Karaca Birleşmiş Milletler 10. Orman Forumu kapsamında İstanbul'da düzenlenen törenle aldı. Hükümet yetkilileri HES'lerin doğaya zarar verdiğini itiraf etti. Kasım 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda HES'lerin doğaya zarar verdiği ve artık 10 megawattdan aşağı enerji üretecek HES'lere izin verilmeyeceği açıklandı. Yıllardır HES'lerin doğaya zarar verdiği, zararları haykıran, nehirlerini ve doğal varlıklarını korumak için nöbet bekleyen, yerel halk ile onlara destek veren çevrecilerin haklı olduğu böylece kabul edilmiş oldu. 10 megawatt ve üstü HES'lerin tehdidi sürerken... Akıllara takılan soru şu oldu. Kirli, tehlikeli ve pahalı olan nükleer santralin zararlarını da ancak yaşamak zorunda kaldıktan sonra mı itiraf edeceğiz? Aynen HES'lerde olduğu gibi. Tema Vakfı'na bu güzel seçki için teşekkür ediyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.